Şimdi niyetten bahsedecek. Ne zaman niyet etmek gerekiyor oruca? O savmu Ramazane ve'n-nezr'il muayyeni. Yujuzu bi niyyetin min'el leyli ve ila nisfin nahar. Ramazan, Ramazan orucu ven nediril muayyeni. Yani o savm'un nezr'il muayyen. Muayyen nezrin orucu. Muayyen nezir hangisiydi? İşte pazartesi günü oruç tutmak, e, tutmayı adıyorsunuz. Yecuzu caiz olur, bini yetiminelliği, geceden niyette caiz olur. Ne zamana kadar ve ilahınız fi nihari gündüzün yarısına kadar. Yani gündüzün yarısından fazlasında niyette olacaktınız. Onun için dahi kübraya kadar niye caizdir demiştik. Dahi kübra neydi? Şerii gün fecille başlar, güneşin batmasına kadar devam ederdi fecir ile yani imsakla başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Tam ortası Dahve-i Kübra idi. Yani davey i Kübra'dan önce niyet ederseniz günün fazlasında niyet etmiş oluyorsunuz. Çünkü o andan güneşin batmasına kadar olan zaman yarıdan biraz daha fazla oluyor. Biraz fazla olduğundan çoğunda günün oruç tutmuş oluyorsunuz. لِلْاَكْسَرِ حُكْمُ ekser Ekster içinde genelin hükmü vardır. Dolayısıyla eğer öncesinde bir şey yemediyseniz, orucu bozan bir şey yoksa e, niyetiniz geçerli olur. Peki şimdi niyet ediyorsunuz. Ramazan ayında oruca niyet ettim diyorsunuz. Zaten gece kalkmak Ramazan gecelerinde sahur için kalktıysanız bu niyet olur. Yani oruca niyet ettim derseniz olacağı gibi yarın bir nafile oruç tutayım derseniz de yine namazan orucu olur. Neden? Çünkü o vakit vakti mudayyaktı. Yani aynı cinsten başka bir ibadeti yapamıyordunuz. Ama namaz vakitleri vakti muvassadı. Yani farz namazı kılabildiğiniz gibi nafile namazlar da kılabilirdiniz. Öğle ile ikindi arasında kaza namazı da kılabilirdiniz. Fakat İmsaktan iftara kadar ben bir farz oruç tutuyorum, yanında bir de nafile tutayım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Neden? Çünkü aynı cinsten tek bir tane ibadet yapabiliriz. Onun için Ramazan'da kişinin nafile niyet etse yine ne olur? Farz orucu olur. Ve bir mutlakın niyeti, mutlak bir niyetle hani oruca niyet ettim dese, Ramazan ifadesini kullanmasa yine Ramazan orucu olur. Ve bir niyetin nefli, nafileye niyet etmiş olsa, yani yarın perşembe Ramazan günü diyor. İşte bir perşembe orucu tutayım demiş olsa ne olur? Yine Ramazan orucu olur Ve nefluh yecuzu bini yetim nehari. peki nafile orucu tutacak bu kişi nafile oruçta gündüz niyet edebilir mi edebilir ne zamana kadar ediyordu dahve-i kübraya kadar ederdi Ve neflu nafile oruc yecuzu caiz olur bini yetim minennehâ gündüz niyetiyle caiz olur çünkü Efendimiz Aleyhisselam e, soruyordu annelerimizi orada hadis-i şerifi almış Hal endekunne şeyun? Yalnızda bir şey var mı? Fe inkunla onlar da hayır derlerse efendimiz Aleyhisselam inni izelle saimun o halde ben oruçluyum derdi. Peki ben naflu yecuzu bi niyyetin el nahari. Ve yecuzu savmu Ramazan bi niyyetin vacibin ahar. Ramazan orucu başka bir vaciple de caiz olur. Nasıl Samuramadan e bini yeti vâcibin yani adak orucuna niyet ediyorsunuz, adak orucuna niyet ediyorsunuz, ne olur o yine Ramazan orucu olur. Ve cüzü samuramadan bini yeti vâcibin dediniz ki Ramazanda ben önceden adamış olduğum bir oruç vardı, o orucu tutayım deseniz ne olur yine Ramazan orucu olur efendim, Ramazan orucu olur ve baqi's savm la yecuzu illa bi niyyetin muayyene min Efendim bunun dışındaki oruçlar yani Ramazan orucu mutlaka ne olmalı? Ee, i̇şte işte Dav ve Kübra'ya kadar niyet edilmeli. Nafile oruç Dav ve Kübra'ya kadar niyet edilmeli. Ramazan orucunda kişi nafileye niyet etmiş olsa Vacip oruc'a niyet etmiş olsa ne olur? Yine Ramazan orucu olur. Nafile'i niyet etti ama yine Ramazan orucu olur. Çünkü o an Ramazandır. Ramazan orucunu tutma vaktidir. Başka bir oruç tutamazsınız. Ubaaki savmi, yani bunun dışındaki oruç layicuzu illa yani bu anlattıklarımızın dışındakiler layicuzu illa beni niyetin, muayyenetin minelleyili. Efendim, nafilenin dışında nezim i muayyenin ve Ramazan orucunun dışındaki oruçlara mutlaka kişi geceden niyet etmeli. Akşamdan niyet etmeli. La yücuzu, bu oruçlar caiz olmaz. İlla bir niyetin muayyeneti muayyen belirlenmiş bir niyetle minen leyli o niyette geceden olacak. Yani akşamdan o oruca niyet edecek Geceden niyet edecek İşte yarın efendim Benim bir adak orucum vardı Nezri mutlak Günü belli olmayan bir oruç Ona niyet ettim diyecek Peki adam hastaysa Ya da yolcuysa Bu adam Ramazan gününde e, Oruç tutarsa Bu oruç vacip bir oruç mu olur Eğer vacibe niyet ederse Yoksa Ramazan orucum olur, ondan bahsedecek. Vel merydu al musafiru fi Ramadane in neva vaciben. Vā Akhera waqa'nu wa illa waqa'nu Ramadane. Efendim, vel merydu hasta, yani oruç tutamayacak kadar rahatsız olan, vel musafiru yolcu olan kişi fi Ramadan, Ramazan ayında hasta ve yolcu olan kişi in neva vaciben bir vacip oruca niyet etse, nezir orucuna niyet etti, ee, o oruç ne olur? Ondan vakı olur. Yani o orucu tutmuş olur. Kime göre? Ebu Hanife'ye göre. Ebu Hanife Hazretlerine göre bir adam sefere çıksa, seferde dese ki benim bir vacip orucum vardı, onu tutayım. Olur mu? Olur. Yani Ramazan orucu olmaz. Çünkü Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, onun için daha önemli olan o vacip oruçtu ki seferde ona niyet etti. Ya da hastalıkta ona niyet etti. Gerçi Ebu Hanife'den bu konuda farklı görüş de var. Ama burada onu almış. Fakat Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e ve İmam Şafi'ye göre olmaz. Eğer Ramazan gününde bu adam oruç tutabiliyorsa, oruç tutacak bir gücü varsa, tutmuş olduğu oruç Ramazan orucu olur. Madem tutabiliyorsun, o halde tuttuğun Ramazandır. Hastaya madem tutabiliyorsun, o halde tuttuğun oruç Ramazan orucu olur diyoruz. Kimin fetvası bu? İmamey'nin ve İmam Şafii'nin. Vâciben âkara vaka'anû ve illa vaka'an ramadâne. Efendim eğer böyle değilse, yani... E bu kişi bu günlerde oruç tutuyor. Oruç tutuyor. Eğer e, niyeti vacip bir oruca değilse, o zaman nafile niyet ettiyse, vacibe değil de nafile niyet ettiyse tutmuş olduğu oruç ne olur? Ramazan orucu, Ramazan orucu olur. Ve illa vakan ramadane. nafile niyet ederse o zaman tutulan oruç Ramazan orucu olur. Fakat eğer ''Vacip bir oruca niyet ederse, vacip orucu olur.'' diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Yani Ebu Hanife'den nafile ile alakalı şerhte diyor ki iki ayrı görüş var. Rivayete hani e, işte Ramazan olur, Ramazan orucu olur e, çünkü e, Ramazan içindedir. E, eğer niyet ettiyse, oruç tutabiliyorsa Ramazan orucu olur Nafile olur görüşü de var ama tercih edilen görüş hangisidir? Ramazan bay, Ramazan gününde, Ramazan ayında kişi Ebu Hanife'ye göre vacibe niyet ederse vacip olur. Nafile niyet ederse Ramazan orucu olur diyor. Zaten İmameyn vacibe niyet etmiş olsa bile yine ne olur? Ramazan orucu olur diyorlar.